tekfir edebilir mi? Bu meselede birkaç bir şey söyler misin? dedi. Eğer, eğer siz de e, e, müsait görürseniz, isterseniz yaparız böyle bir şey. Ne diyorsunuz? İnşallah. Amrıbillahimineşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'ayinuhu ve nestağfiruhu. Onauzu billahi min shururi anfusina ve min sayyiati a'malina ve yahdihillahu fala ve mayyib l-fala hadila. Neşhedü en illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü en Muhammedun abduhu Evet kardeşler. Tekfir zaten de herkesin bildiği gibi bir kişinin dinden çıktığına hükmetmektir. Bir kişinin dinden çıktığına hükmetmektir ama tabii ki yani her insan aslında tekfir işlevini yapar neden mesela birini sorduğumuzda Müslüman mı kafir mi dediğimizde ne diyor Müslüman ve ötekini soruyoruz kafir neden ya yani o da kendine göre bir tekfir ölçüleri belirlemiş o ölçüler içerisinde o ölçüleri uyan kişilere Müslüman o ölçüleri olmayan kişilere de kafir diyor mesela her Müslüman aslında tekfircidir ne gibi? Ee, Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara göre kafirdir öyle değil mi evet neden kafirler niye bir ölçü koymuşuz demişiz ki onların küfrü şu şu şudur peygamberi kabul etmemek Allah'a oğul istat etmek vesaire vesaire bu küfürleri işlediklerinden dolayı Yahudi Hristiyanlar kafirdir işte Yahudiler küfürleri bunlar bunlar bunlar bunlar da nedir o yüzden kafirlerdir yani her Müslümanı e, istese de istemese de tekfil meselesinin içine girmesi şart oluyor birincisi. İkincisi tekliğin bazı engelleri vardır. Şartları mevaneleri vardır. Bu konuda uzun uzun kitaplar yazılmış. Şimdi ama bu meseleye girmeden önce şu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Hükümler ikiye ayrılır. İbn-i Kamel Cezirrahim Allah Tarih Kul Hicretin Daru adlı kitabında hükümler ikiye ayrılmıştır diyor. Dünya hükümleri ve ahiret hükümleri. İbn-i Tehmi Erhanallah şöyle diyor. Bir Müslümanlar bir beldeye saldırsalar oradaki kafirlere darul harp olan, darul kufur olan bir beldeye saldırsalar İnşallah ben şey yapayım ondan sonra sen eklemek istediğini söylemek istediğini söylersin. Müslümanlar diyor bir beldeye saldırdığında bir beldeye saldırdığında o beldede bir Müslüman varsa imanını gizlemişse Müslümanlar onu da öldürürler diyor. Çünkü diyor Bilemezler o ayrımı yapamazlar. Bu insan Müşriklerin kafirlerin mezarlığına Gömülür. Kafir gibi muamele Edilir. Namazı kılmaz vesaire Hükümleri üzerine terettüp eder. Bu diyor bu kişinin Dünyadaki hükmüdür. Zahiren Kafir oldudur. Ama bu kişi diyor Ahirette müminlerle birlikte Haşrı olacak. Müminlerle birlikte Dirilecektir. Ahiretteki hükmü Mümin oldudur. Demek ki hükümler dünya hükmü ve ahiret hükmü olarak ikiye ayrılır. Şimdi biz ahiret hükmü adına konuşmuyorum ben şu anda. Ben şimdi meselenin dünya hükmü boyutunu ele alacağım. Çünkü bir kişinin ahirette de cehennemde olduğunu hükmetmek için ona hüccetin ikamesi gibi, beyan gibi bazı şartların tevettüp etmesi, meydana gelmesi gerekir. Bu ahirette kişinin cehennemde ebedi kalıp kalmaması, ahiretteki cezası ile alakalı bir durumdur. Ben şu anda Dünyadaki hüküme hakkında konuşmamız lazım Hepimiz şu anda Birincisi Dünyada her kim olursa olsun Her kim olursa olsun Şirk işleyen herkes Müşrik ismini alır Şirk işleyen herkes Müşrik ismini alır Neden? Çünkü Müşrik ismi kişiler üzerine Ekamet-ül hücceden önce sabit olur Hücceden Hakkı ve delilleri açıklamak demektir. Resuller gönderilmeden önce hücceti ikame etmeden önce şirk koşanlara müşrik sıfatı verilmiştir. Bunun Kur'an'dan delili şudur. Allah subhanehu ve teala Beyne suresi 1 ve 2. ayette diyor ki Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdi. İşte o delil Allah'tan gönderilmiş bir elçidir ki tertemiz sayfaları okumaktadır. Bakın dikkat edin açık bir delil gelince kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir diyor. Daha deliller gelmemiş. Ne Yahudi ve Hristiyanlara ne de müşriklere daha delil olan ayetin devamında nedir diyor. O açık delil Resuldür diyor. Tertemiz sayfaları okumaktadır onlara. Daha peygamber gelmeden önce Allah Süleyman ve Teala Yahudilere ve Hristiyanlara ve müşriklere küfür ismini Kafirlik ismini vermiş. İşte bu ayet-i kelimle Resulullah gönderilip Kur'an'ı insanlara açıklamasından önce insanların küfür ve şirkle vasıflandırıldığını açık bir şekilde ispat etmektedir. Ayette geçen münfekkin kelimesini Kurtub'u şöyle açıklamıştır. Yani küfürlerini bırakacak değillerdir. Ta ki peygamber gelene kadar ama peygamberden önce nedir bu insanlar küfür içindeler kafirlar i̇bn Kesir şöyle dedi. Mücahit dedi ki münfekkine yani hak kendilerine açıklanıncaya kadar küfürlerini bırakacak değillerdir. Katede de böyle demiştir. Onlara beyine yani Kur'an gelinceye kadar küfürlerini bırakacak değillerdir. i̇bn Kesir tefsiri. Bakın dikkat ettiyseniz bütün ihraetlerde delil gelene kadar küfürlerinden dönecek değillerdir. Daha delil gelmeden gelmeden Allah ve Teala ve Hristiyanların ve müşriklerin küfrünü hükümetmiştir. i̇bn Teymiyye dedi ki, Ebu'l-Fereç el-Cezid şöyle demiştir, kitap ehlinden inkar edenler, ayette geçen, bunlar da hristiyanlardır. Müşrikler ise putlara tapanlardır. Müfekkin, ayette geçen müfekkin kelimesi, yani bırakanlar, ayrılanlar demektir. Ayetin manası ise şöyledir, onlara apaçık bir delil gelinceye kadar küfürlerini ve şirklerini bırakacak değillerdir. Burada te'tihem lafzı mustakbel kalıbındadır. Fakat mana olarak geçmişi ifade eder. Beynine ise resul'dür. O resul ise açıklamıştır. Bakın, daha peygamber Muhammed sallallahu aleyhi gelmeden, daha ikame hiç ikametün -hücce yapılmadan, hucet insanlara ulaştırılmadan Allah Subhanahu ve Teala Yahudilerin ve Hristiyanların müşriklerin küfrüne hükmetmiştir. Buat hakkındaki bütün tefsime baktığımızda aynı şeyi görebiliriz. Yine yani aynı şekilde e, İbnül Kaym Rahimullah diyor ki kulun itaat de etse, ası olsa Allah'ın ona risalet ücretini yani ikamet-ül yerine getirdiğini itiraf etmesi imanın gereklerinden birisidir. Kullara Allah'ın ücreti peygamberler göndermekle Kitaplar indirmekle ve bunların onlara ulaşması, onların da sonuçta bilgiyi elde etseler de etmeseler de fark etmez sizin sırf ilim elde etme imkanı sahip olmaları ile ikame edilmiş olur. Allah'ın emir ve nehirlerini bilme imkanı sahip olup da bunları talepte gerekeni yapmayarak bilgilenmeyen kimse kendisini hüccet ikame edilmiş kimse hükmündedir. Mecaddut Salihin 1. Cilt 239. Sayfa. Mecmul Feteva 28. Cilt 125 ve 126. Sayfalar Böyle bileki işşart olan mükelleflerin bu bilgi ulaşmalarının mümkün olmasıdır. Eğer ihmalkar davranarak hüccet ikame edenin üzerine düşeni yerine getirmesine rağmen bu ilme ulaşmak için çaba harcamazlarsa ihmal kendilerine aittir hüccet ikame edene değil. Yani bu kişi bu konuda ihmalkar davranır, irad eder, yüz çevirir bu ilmi talep etmekten böyle bir hal içine düşerse o kişi kendisine ikamet-ülütçe yapılmış kişi gibidir. Nite El Cevaı sahhilli Mebetlele denilmesi birinci cilt 309 ve 310 sayfada diyor ki Böylece hücrettin ancak Kur'an kendisine ulaşan kişiye ikame edildiği anlaşılmış olur. Bakın dikkat edin Böylece hüccetin ancak Kur'an kendisine ulaşan kimse ikame edildiği anlaşılmış olur. Şu ayette geçtiği gibi bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için var yoolundu. Kur'an yalnızca bir kısmı ulaşan kimseyle kendisine ulaştığı kadarıyla hüccet ikame edilmiş sayılır diyor İbn-i Gene başka bir sözünde Mecmul Feteva 20. Cilt 37 ve 38. sayfa. İbn-i dedi ki Allah subhanahu aleyhi ve Allah'ın haber vererek Kud suresi 50. ayette şöyle dedi. Allah'a ibadet edin sizin ondan başka ilahınız yoktur siz ancak iftira eden bir kavimsiniz. Bu ayet-i dedi ki Hud aleyhisselam onları daha ettik ettikleri hükmü onları açıklamadan iftiracılar kıldı. Neden? Onlar çünkü Allah'la beraber ilahlar edinmişlerdi. Fe ismül müşrik fe betekabler Risale. Müşrik isminde kişiler üzerine ikamet olur dedi İbn-i Teymi. Çünkü o Rabbine ortak koşmuş ona e, şirk koşmuş ona ortaklar edinmiştir. Ve onunla beraber başka ilahlar kılmıştır. Ama azaplandırma noktası ise daha hüccet ile hayır. Yani bu noktada azat edilme noktasında diyor İbn Teymiye, beyan gerekir ama kişi müşrik isminin verilmesinde beyan şartı yoktur. İşte okuduğumuz nakillerden anlaşılan ki dünya hükmünde, bakın dünya hükmünde şirk koşan herkes müşrik ismini alır. Yani Müslümanlardan kafir muamelesi görür. Ee, mesela bunun en basit örneği zina yapana ne denir? Zani denir. Veya içki içene işte içkici denir. Veya faizyene faizci denir. Nedir? İsmi faildir. Yani işi yapan demektir Arapça. Müşrik de şirk kelimesinden türen bir kelime. Şirk koşana da Arapça da müşrik denir. 6 yaşındaki çocuk bile bunu bilir. Çünkü müşrik ismi ismi faildir. Başına mim getirerek yapılmıştır. Bu dünyadaki müdür? ama kişinin ahirette de kafir olduğunu hükmetmek noktasında ise onun hükçetin beyanı şarttır. Bir de dünyadaki azap noktası var. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Şu anda İslam devleti yok. Hatler uygulanmıyor. Mesela dinden dönen, riddet eden öldürülmüyor. Kişinin bu dünyada da azap edilmesinin şartı da gene nedir? Beyan ve ikamet-ül bağlıdır. Ama bu nerededir? Ceza uygulanması noktasında. Kişiye ceza uygulanacağı sıra. Eğer kişiye ceza uygulanmıyorsa böyle bir şart yoktur demektir. İşin öcü aslında kardeşler budur yani. Eğer bir kişinin Kur'an ve sünnetten naslarla şirk amel işlediği sabit olursa bu kişiye... Şirk ismi verilir, müşrik ismi verilir, ona kâfir muamelesi yapılır. Ha bu dünyada bir İslam devleti olursa, hatlar uygulama noktasına gelirse, bu iş İslam devletinde kadıya aittir, kadı, İslam kadısı. İslam kadısı alır o kişiyi, sen bu fiili işledin mi diye sorar ona, o da bu fiili işlediğini ikrar ederse, bak bu yaptığın şirktir bu istitab uygular, tövbe çağırır, üç gün mühlet verir, üç gün içinde din dönmezse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve İmam Bukhar'da rivayet edilen, i̇bn Abbas'tan rivayet edilen, e, sahih olarak tahriceliyen hadiste dediği gibi, مَنْ مَدَّ لَدِينَهُ hadisine حَدِسِينَ Binaeninde öldürür İslam kadısı o kişiyi. Yani kim dinini değiştirse onu öldürün diyor Peygamber Seesem. Bugün Müslümanların, günümüze şimdi indirgeyelim, böyle bir imkanları yok. Yani ortada bir kadı yok, İslam devlet yok, kimse kimseye hat uygulayamıyor. Kimse kimseyi öldüremiyor. Burada bizim yaptığımız mesele insanların e, küfrün varsa küfürlerini etmedip, onların arkasına namaz kılmamak, onların kestiğini yememek, onlara kız alıp vermemek, selamlaşmamak vesaire vesaire. Diğer bütün hükümler ne oluyor? Bu tekfir meselesinin üzerine tereddüt ediyor. Yani 12-13 mesele sayıyor alimler kitaplarda. 12-13 meselede de tekfir hükmünün üzerine terettüp ediyor diğer meseleler. Yani bu olmazsa olmazdır. Ha, ama bunun bir ölçüsü vardır. Dediğimiz gibi bazı insanların ifrat tefrit yapması, kiminin tamamen terk etmesi, kiminin de bu te tekfir meselesinde aşırı gitmesi, bizim bu meseleden uzak durmamız anlamına gelmez. Çünkü ulema da bunu yapmıştır. Onun akıllarını okuyayım. Mecmur Feteva'da 6. cilt 479. sayfada Darülkut'u ulmiye baskısı. Ee, İbn Teymeş şunu akli yapar. Hallal es-sunnette şöyledir nakleder. Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel şöyle dedi. Bize ulaştığına göre Ebu Halid, Musa bin Mansur ve benzerleri hasımlarımızın, düşmanlarımızın yanında oturarak bizim sözümüzü ayıplıyorlar ve şöyle diyorlar. Kur'an ne mahluktur ne de mahluk değil. Ayrıca tekfir ile ilgili görüşlerimizle kınarak hariciler gibi düşündüğümüzü iddia ediyorlar. Ebu Abdullah bunları söylerken öfkeli birisi gibi tebessüm ediyordu. Evet kardeşim bu nakilden anlaşıldığı gibi o zaman da İmam Ahmet'e dönemindeki sapık fırkalar karıcı damgasını vurmuşlar. İmam Bukhari'den şöyle dediği naklonlu Siyerül Alamin Nubala 12. cilt 401. sayfa. 18 yaşındayken hocam olan Hümeydi'nin yanına vardım. O esnada birisiyle bir hadis hakkında tartışıyordu. Hümeydi beni görünce tartıştığı zata aramızı bulacak olan geldi dedi ve durumu bana anlattılar. Sonuçta ben Hümeydi'nin lehine hüküm verdim. Eğer muhalifi muhalifetinde ısrar edip o hal üzere ölseydü kafir olarak ölecekti. Yine İmam Bukhari o kişi ne yapıyor burada? Tekfir ediyor. İbn-i şöyle der. Hiçbir ilim ve iman ehli kararsızlığını övmemiştir. Ancak El Fusus adlı kitabın yazarı i̇bn Arabi ve benzeri şaşkın mülhitler hariç onlar hem akıllarından olmuş hem de dinlerinden olmuşlardır. Onların ne Müslüman ne Yahudi ve ne de Hristiyandırlar. Yine İbn-i Teymiye İbn Teymi rahim olan mecbur fetavada Fahrettin Er-Razi'yi dahi tekfir etmiştir. Muhammed bin Abdülrahab yazmış olduğu bir mektubunda muhatabına şöyle demiştir. Sana şunu hatırlatmalıyız ki sen ve baban birlikte küfrü, şirki ve nifakı ilan etmektesiniz. Kelime-i anlamını anlamamaktasınız. Kıyamet gününde hesabını vereceğim bir şahitlik ederim ki ne sen ne de baban henüz şehadet kelimesini anlamış değilsiniz. Bunu sana açıklamamızın sebebi tövbe edip Allah'ın hidayetiyle İslam'a girmeni istememizdir. Eddura Rüsseniyye 61 ve 62 Muhammed bin Abdullah'ın ilki oğlu Hüseyin ve Abdullah dediler ki, Kim derse ben müşriklere düşmanlık yapmam, ya da onların düşmanlarına ya da tekfir etmem, ya da ben la ilahe illallah ehline şirk işleseler, Allah'ın dinine düşmanlık yapsalar, küfür de işleseler düşmanlık yapmam ya da kabirlere itiraz etmem derse bu Müslüman olamaz. Bilekiz o Allah'ın hakkında şöyle dediklerindendir. Bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz. Allah müşrikleri düşmanlık yapmayı, onlara söylemeyi ve tekfir etmeyi farz kıldı. Allah müşrikleri düşmanlık yapmayı, onlara söylemeyi ve tekfir etmeyi farz kıldı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin Allah'ın sınırlarını aşanlara dostluk beslediğini göremezsin. Allah ve teala başka bir ayette dedi ki ey iman edenler sizin ve benim düşmanlarımı dostlar edinmeyin. Tamam inşallah buyur. Önemli dediğine meseleyi buyur bırakıyorum al mikrofonu. Tamam umar ol, buyur. Tamam yaz hadi bekliyoruz inşallah. versi böldüğün önemli dedin dinliyoruz inşallah yaz neden ben tanımıyorum kendisini de harp okulunda Tamam inşallah. Ben yani dersi bunun için mi bölümü? Tamam inşallah. Allah razı olsun uyardığın için. Dersi devam edebilir miyiz? Tamam inşallah. Tamam inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Tamam. İnşallah daha yazma dersi devam edelim Muhammed bin Abdurrahman ve oğulları da böyle düşündüler Ebubatın kimdir Muhammed bin Abdurrahman'ın torunlarından Siz Müslümanlar tekfir ediyorsunuz diyen hakkında şöyle dedi Yani bazıları o dönemde Ebu ne demişler ki Siz Müslümanlar tekfir ediyorsunuz Şüphesiz bu sözü söyleyen İslam'ı ve tevhidi anlamamıştır Zahirinde ve İslam'ın sıhhati yoktur. Bu sözü söyleyen bugün, müşriklerin yaptıklarını bir şey görmeyen ve onları inkar etmeyen kişidir. Müslüman değildir, diyor. Mecmuaturresal 1. cilt 3. kısım sayfa 655 Bakın o dönemde de tehlit ehli alimlere gene harici yaftası vurulmuş. Şeyh Süleyman bin Abdullah bin Abdur, Muhammed bin Abdullah dedi ki kelime-i kişi eğer manasını bilmeden, gerekleriyle amel etmeden tevhide iltizam edip, şirki terk etmeden ve tağutu inkar etmeden söylerse icma ile bu ona bir fayda vermez. Yani bugün hani tekfil meselesinde insanların durmasında da etkilen olan ya bunlarla la ilahe diyorlar. Ya tamam da telaffuz ediyorlar bu kelimeyi gibi şüpheler türüyor. Ama icma naklediyor burada şeyh. Diyor ki icma vardır bu meselede Kişi gerekleriyle amel edip Manasını bilmeden bu kelimeyi söylerse Bu o kişiye fayda vermez O kişinin canını kurtarmaz diyor. Şimdi dedik ki Dünya hükmü ve ahiret hükmü Bunları birbirinden ayırıyoruz dedik O yüzden e, Dünya hükmünde de Azap uygulanması noktasını bazı Neler vardır kardeşler? Tekfirin engelleri vardır. Birincisi hani İslam devleti var düşünelim. Bir kadı var ve adama e, hat uygulayacak. Adam küfür amel işlemiş. Kadın ne yapar bu kişiye? Cehaleti var mı yok mu? Bakar. Tabi cehaletin var olup olmamasının şartlarını az önce saydık. İlim elde etme imkana sahip olup olmaması meselesidir. İkinci şartı tevili var mı? Ama tabi ki tevil iki aralır. Fasit tevil. Bir de olan Tevir Mesela ayetteki lafız Arapça başka bir manada da algılanabilir. Böyle bir mesele de olabilir. Bu konuda kişi mesela tevil etmiştir. Yanlış bir amel işlemiştir. Bunu ona izah eder. Mesela İmam Nevev-i Rahimallah e, birinci ciltde, Sahih Müslim Şerhi birinci ciltte e, şeyi anlatırken der ki zekat vermeyenlerin meselesini anlatırken e, Ebu Bekir radiyallahu anh onlarla kafir olarak mı savaştı, Müslüman olarak savaştı o konuyu anlatırken diyor ki o dönemde bir ayet var. Min sadaka, peygamber'e emrediyor. Onların mallarından sadaka al diyor. Ayette. Bu ayeti tevhid ederek dediler ki o zekat vermeyenler. Allah burada emri peygambere yaptı. O yüzden peygamber ölmüştür. Zekat artık kalkmıştır. Hükmü nesk olunmuştur dediler. Bu tevili yaptılar ve zekatı vermediler ve bu Bekir onlarla savaştı. Radiyallahu anh. İmanlığı diyor ki o dönemde bu tevhili yaparak diyor ve zekat var kişi tekfir edilmez. Neden? Elinde geçerli bir tevili var. O dönemde çünkü ilim daha yayılmamıştı diyor İmam Nebevek. Yalnız diyor, bugün elhamdülillah ilim yayılmıştır diyor. Bu mesele artık açık bir şekilde Müslümanların önündedir bugün aynı kişi diyor başka bir kişi aynı tevhili getirerek zekat vermekten kendi menesi bu kişi dinden çıkar diyor ama o dönem Abubatır radıyallahu'nun böyle bir tevhili olduğundan dolayı onlarla Müslüman olarak savaştı diyor bugün ilmin yaygın olduğu bir dönemde artık ilmin her tarafa yayıldığı bir dönemde bir kişinin aynı tevhili yaparak önümüze gelmesi, gelmesi takdirinde bu kişinin cehaletine hükmedilmez diyor İmam Nebevi Sahih Müslüm Şerhi birinci cildinde yani velhasıl Hepsinden anlaşılan şu ki Cehalet, tevil, Bazı şartlardan sonra bu şartlarda Kalktığı zaman o zaman ne olur Tekfir hükmü gündeme gelir Ve az önce de dediğim gibi İnsanlar müşrik olarak isimlendirilmesinde de ikametü lütçe şartı yoktur, beyan şartı yoktur. Küfür işleyen herkese de bu isim verilir çünkü ismi fa'ildir. Allahü Subhanahu Teala, inna Allah alayhi kfur elişrikabi, Allah şirki affetmez, bundan kâresinde dilediğini affeder diyor. Abu Şeyh ve Akhisan, inşallah sormak istediğim ve eklemek istediğim birkaç nokta var. Ta öyle tahmin ediyorum, az önce öyle yazmıştı. Şimdi ben seni dinliyorum. İnşallah itiraz ettiğim veya eklemek istediğim noktalar varsa buyur. Selam alaikum. Selam alaikum varamadullah. Ee, Abu Ubaidullah. Allah ilmini imanını artırsın. Benim e, itiraz değil de e, sadece, sadece konunun açılması ve netleşmesi için kafalarda şüphe kalmaması için akıllara gelebilecek sorulara cevap olması açılmasının e, hasediyle bazı sorular sormak istiyordum. Şimdi ücret ikramayesi mesela Sohbetin başında Kur'an'ın kendisine ulaşan kişiye hüccet ikamesi yapılmıştır deniyor. Ancak Kur'an'ın yani bugün içinde yaşadığımız toplumda her evde her evde Kur'anı olması onlara hüccetin ikamesi ikame edildiği anlamına geliyor. diyorsunuz. ama Kur'anı okumak ve anlamak konusunda herkes aynı seviyede olmaz yani e, muhkem ayetlerden örneğin namazın kılınması Allah'ın yapılmasını emrettiği e, farzların terk edilmesi ya da inkar edilmesi konusunda elbette ki evinde Kur'an olan kişilerin bu konularda mazereti olamaz açık naslarla muhkem ayetlerle e, ifade edilmiş olan ibadet ve amellerin inkarının küfür olduğu konusunda hiç kimsenin mazereti elbette ki olamaz ancak e, bugün bu toplumdaki e, tekfir konusunda özellikle tekfir konusunun ortaya getirdiği kargaşanın başında bu e, meselelerde insanların e, ihtilaflı olan meselelerde bile e, birincisinin e, diğerinin ihtilaflı konuda kabul etmemesinden dolayı tekfir etmeye e, gitmekteler bu mesele çok önemli İhtilaflı meseleler konusunda e, Mesela Şu anda görüyorum ki sanal alemde bile Çok sayıda odada Nedir? E, Seref çizgisinde olduğunu söylediği halde Birçok grup var Bunlar bir kendi aralarında bile bile Şu anda kendi aramızda bu Müslümanlar bile İhtilaflı konular yüzünden Birbirlerinin tekbir noktasına gitmektedir. Oysa e, Ben şunu görüyorum ki Bugün tasavvuf camiası da olsa, diğer e, parti, parti teşkilatları da olsa, selef fakültesinin çizgisinde de olsa, yani hangi akım olursa olsun, Kur'an ayetlerinin veya Kur'an naslarından herhangi bir şeyin inkar edilmesi konusunda hiç kimse arasında ihtilaf yokken, e, bazı mevzularda, e, kimine göre kelami meselelerde, kimine göre e, başka gelinmesi dolayı ümmet parça parça bu parçalanmış ümmetin kendi arasında Kur'an ayetlerinden ve ibadet şekillerinden tevatür yolla gelmiş olan ibadet şekilleri olsun hiçbirisinin inkarı ya da e, alaya alınması, hafif alınması konusunda hiç kimse arasında herhangi bir itiraf yokken gerektiğine inanıyorum ben. Yani itiraflı meselelerde bile birbirimizi tekfir etmekten çekilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu mevzu, mevzuyu biraz daha açarsanız sanıyorum kafalarda bazı şeyler biraz daha netleşecektir inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmatullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi ahi yani ihtilaflı meseleler Derken onu biraz açmak lazım Yani ihtilaf nerede Hani tevhidi noktada Tevhid ve şirk meseleleri noktasında Ümmet arasında ihtilaf olmaz Çünkü şirk bellidir, tevhid bellidir yani Bunun ihtilaf olmaz Ama ihtilaftan kastın işte Müşriklerin kestiğinin yenip yenmemesi Namazda elin kaldırıp kaldırılmaması işte seferilik Mesafesinin ne kadar olup olmamasıysa Bu konularda ihtilaf olması çok normal Bir, bir mesele Şirk meselesi mesela atıyorum Bir kısım insanlar çıkmışlar İşte o kullanmak küfürdür demiş Bir kısmı değildir demiş Yani eğer bu amel gerçekten küfürse Burada ıftilaf var diyemeyiz yani. Diğer grup bu meselede İçtihat ettiklerini iddia da etseler Bu içtihatları kabul ederler Çünkü küfürün iktihadı olmaz Yani küfür bir mesele İçtihat edilmez ya küfürse küfürdür. Ben yani tenkit noktasında ümmet arasında ihtilaf olduğuna inanmıyorum. Yani az önce bazı gruplar saydım. Partici çevresi, Sofi çevresi vesaire vesaire vesaire. Bu insanları hayatı şirklendirle dolu. Bunlar ümmet de değiller. Yani bunlar ümmetle uzaktan yakından alakası yok. Bunlar kendileri bir ekol olmuşlar. Ayrı bir din oluşturmuşlar. Particilik dini, sofizm dini, işte efendime sorun başka başka dinler. Bu, bu, bu gibi insanların ee, bu gibi insanlarla e, oturup konuştuğumuzda kendilerine göre faziit teviller getirecekler. Mesela Sofi'lerin tevilleri var. Bazı Hızır Hızır kıssasını falan delil alıyorlar. İşte gördüğünüz mü bak o da evliyaydı. Bizim de evliyalarımız keramet gösterir vesaire vesaire sapıklıklara giriyorlar. Bak bir örnek vereceğim. Yani her tevil kabul edilirse o zaman yani ya bunlar ne teviller. Bunlar da cahil Müslüman dersek o zaman şeytana da Müslüman dememiz lazım. Ya yani neden dedin di dersen Allah سبحانه تعالى ne diyor bu evkulların bana eket üstü dolu adamı falan İnday Biz İblis'e de, e, biz melekleri emrettik ki Allah siz dediğin İblis arçı hepsi ettiler diyor. Ne dedi? Allah dedi ki ne manaka senin meleğin neydi? Allah şeytan Allah'a ne diyor? Beni ateşten yarattın. Onu ise onu ise topraktan yarattın. Ben ondan üst bak kendine göre bir tevhil getirdi. Ateş topraktan üstündür ve üstün, zayıf olan üstüne secde etmesi gerekir. Bak o, onun da bir tevhili var. Allah subhanahu ve teala soruyor. Niye bunu yaptın? O da kendine göre bir tevhil götürüyor. O zaman bu mantıkla şeytan müslüman. İbn-i Tehmi Rahimallah ki hiçbir kafir yoktur ki kendi akıbesini düzgün çıkartacak bir tevhil yapmasın diyor. Yani her kafir kendine göre bir tevhil yapmıştır. ya. Yani. Bugün Yahudilerin yok mudur? Hristiyanların yok mudur yani? Mesela Hristiyanlar Kur'an'da geçen ne lafsı var ya ne lafsı? Biz işte indirdik diyor. Vace almanin beyine edihin. Biz kıldık mesela. Kardeş ben onu dememiş malak. Orada tavir getirmiş. Ben her tavirin kabul edilmeyeceğini anlatıyorum. Mesela Allah ve Teala Kur'an'da ne kendisi kullanır? Halbuki Allah سبحانه تعالى Allah'tan başka ilah yoktur. Ama orada ne diyor Arapça? Biz. Biz demek. Ve biz kıldık. İşte o halakına biz yarattık diyor. Hristiyan bir kafir zindik var. bak görmüyor musunuz diyor. Sizin kitabınızda bile söylüyor diyor. Bak burada ne lafzı var. Bu biz demektir. Yani diyor baba oğul kutsal ruh buradaki kasıt diyor. Sizin kitabınızda bile var diyor. Ya adam beni tevil etmiş yani. yani sana göre batıl ama adam kendine göre hak görüyor bunu. Bu Arapçada ne lafsı? Arapçadaki ne lafsı? yücelik yani mesela bir devlet başkanı halka seslenirken der ki Biz şunu yaptık biz şunu yapacağız vesaire Bu tek kişidir Ama orada neyi kastede? Yüceliği işte büyüklüğü uluviyeti kastediyor Arapçada bunu kullanmak caizdir yani ruhada Allah subhanahu teala da kendi yüce olduğu için kullara seslenirken kullara hitap ederken Halakma diyor mesela biz yarattık Biz kıldık diyor mesela ama adam buradaki na'a lafzını tevil edip kendi falset her Hristiyanlar delil çıkarmışlar Kur'an'da. Essofiler Hızır Aleyhisselam meselesini delil getiriyorlar. Diyorlar ki Hızır evliyaydı, peygamber değildi. Ya İmam Ahmet'in müsnedinde bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Galip ilmini Allah sadece peygamberlere açar. Galip ilmini sadece peygamberlere açar. Hızır kıssasında da ne var? Galip ilmine dair bilgi var Hızır'ın yanında. Bu neyi gösteriyor? Demek ki vizir de bir Peygamber dinlebiydi, İmam Ahmet'in Müsredi'ndeki hadise göre. Çünkü Allah başkasına kalp açmaz. Orada da dikkat ettiyseniz bu çocuk büyüyecekti diyor. İşte annesine babasına isyan edecekti. Allah ona daha hayırlı bir evlat verecek diyor. Çocuğu öldürüyor. Bu nedir? Gaybe dair bir bilgidir. E, kim bildirmiştir? Allah subhanahu wa ta'na bildirmiştir. Çünkü kaybın anahtarları Allah yanındadır halbuki bir tek Allah bilir. Allah nazire bildirmişti. öylesin nazır de nebidir. Zaten bütün tefsirleri açın bakın nebidir diye ihtilaf falan yok. Tasavvuf ehli kendileri ihtilaf çıkarmışlar. Yok alimler aslında ihtilaf var. O peygamber değildi diyenler de var. Kim demiş Allah aşkına göstersinler ya? Yani. Hani onların kendi kuruntuları. Onlar da kendilerine bir tevil yapmışlar. Evliya dediklerinin peşine takılıyorlar. E particiler Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını getiriyorlar. E diyorsun ki bak diyor Allah Kardeşini kralın dinine göre alamazdı diyor. Dünyanın hani o meşhur kıssa biliyorsunuz. E şimdi kardeşinin kralın dinine göre alamayacağı bildiği için ne diyor? Sizin şeriatınızda bunun hükmü nedir? Yakup aleyhisselamın şeriatında bunun hükmü nedir? Yakup aleyhisselamın şeriatında da Allah'ın ona indirmiş olduğu şeriatta da hırsızlık yapanın e işte o hırsızlık yaptığı kişinin yanında esir kalmasıdır. Ve bu şeriata tabi olaraktan kardeşini yanında tutuyor. Ve Allah Subhanahu ve teala yani hangi peygamber göndermişse o kesinlikle Allah'ın indirdiğine hükmetmiştir. Allah'ın şeriatına hükmetmiştir. Hiçbir peygambere yakışmaz. Buna dair ayet var yani Kur'an-ı Kerim'de. E tutuyorlar Allah'ın peygamberine şirk adında bulunuyorlar. Kendi şirklerini temize çıkarmak için. Onlar da kafalarına göre bir tevil yapıyorlar. Ama dediğim gibi yani her sapık fırka kendine göre bir tevil yapmış. Bu tevhilden hiçbiri kabul edilmez. Bu da ihtilaf sayılmaz ahi. Bu yüzden ne ha? ya işte sofilen delili var, ihtilaf var bu meselede. Particilen delili var, ihtilaf var bu meselede. Ya onları nasıl tekfir ederiz diyemeyiz yani. Onlar şirk işliyorlar. Allah subhane ve teala diyor ki kurtulan delil üzere kurtulsun. Helak olan da delil üzere helak olsun. Apaçık ayettir bu yani. Demek ki bu ümmetten bir takım insanlar delillerle helak olacaklar bir takım insanlar da deninlerle kurtulacaklar. Öyleyse biz nasıl anlayacağız bu haktır bu hakikattır? Bu da Allah'ın kitabında açıktır. İntensurullah yansurkum Allah'a yemin edin ki Allah da size yardım etsin. Başka bir ayette ya yüceldin amını edenler entekullaha yece anlekum furqana Eğer Allah'tan korkarsanız hakkı batıldan ayıracak bir yeti verir Allah subhane ve teala size. Bakın daha Allah'ın kitabının başlangıcı elif lam mim velikel kitabul bu kitaptır ki onda hiçbir şey yoktur. Huden lilmuttakin. Allah'tan korkanlar için hidayet kaynağıdır. Ama kim için hidayet kaynağıdır bu kitap? Allah'tan korkanlar, Allah'tan sakınanlar için. Gerçekten bir bakın yani o sapık fırkalardaki gerçekten samimiyete bakın. Allah Sübâne ve Teala kalplerin özünü bilendir zaten. Gerçekten Allah için mi dini faaliyetler yapıyorlar? Yoksa dünyalarını kurtarmak, bir cemaate girip bu makam mevki elde etmek için mi bunu yapıyorlar? ya? Yani? Bu Seyyid Kutub yoldaki işaretleri yazarken, hani kitabın isminden belli. Ne hangi yol? Sırat-ı mustakim. Doğru yol. Allah'ın dinini e, Allah'ın cennetine götürecek olan yol sırat-ı mustakim. Nedir peki sırat-ı işaretleri? Sırat-ı mustakımın işaretleri. Ra'etene cevap bu eee Subhanallah. Eee ve ma kana cevabu kavmi illa Peygamber kavmine gelmiş, tebliğ yapmış, tevhid anlatmış. Onun kavminin cevabı şundan başka bir şey olmadı diyor Allah. Ya onu yakın öldür. Zekeriya Aleyhisselam ağacın kavında şehit edilmiş. Yahya Aleyhisselam şehit edilmiş. Efendime söyleyeyim, Musa Aleyhisselam firavun öldür öldürmeye kalkmış. ordusuyla üzerine saldırmış, Allah kurtarmış, denizde boğmuş firavunu. Efendim, ee, Şuhayb Aleyhisselam, kavmi yine ona da tuzak kuruyor. Salih Aleyhisselam kavmi tuzak kuruyor, öldürmeye kalkıyorlar. Yapıyor. yapmadık işkence bırakmıyorlar Resullerin yolu bellidir Resullerin yolu açıktır Sırat-ı Mustafa'nın izleri de bunlardır işaretleri de bunlardır o yüzden Setkutup Rahimallah yoldaki işaretler kitabını yazmış yani bu kadar insanların önüne dinler koyuyor. herkesin bir dini var bin bir çeşit din olmuş herkes kendine göre bir din özür dilerim herkes kendi kafasına göre bir din anlıyor e nasıl seçecek bunun içinden adam işte bu yolun alametleri var. Allah'tan korkacak bu yolun alametlerine bakacak. Düşünün bir topluluk. Allah Resulü diyor ki bu yaptığınız şirktir, şu yaptığınız şirktir, bu yaptığınız şirktir. Ama onlara Müslüman muamelesi yapıyor, onlarla yiyor, içiyor, oturuyor, kalkıyor, onları dost ediniyor. Onların yaptıklarından, kötü amellerden sonra onların sırtını sıvazlıyor. Haşa Allah Resulü böyle bir şeyler tenciz edemez. Böyle yaptığı için Allah Resulü ve sahabe işkence yapıyorlar. Sahabe diyor ki biz Mekke'de diyor öyle bir ambargo gördük ki diyor. Bu ambargo sırasında iş bir yiyecek bulamadığımızda e, ağaçları yiyorduk, yeşil yaprakları yiyorduk. O yüzden affedersiniz çok özür diliyorum. Koyunun pislediği gibi yuvarlak yuvarlak pisliyorduk diyor. Hani sırf böyle yaptığı için Mekke toplumu onlara bu işkenceyi yaptı. Hayır bu yaptığınız şıktır siz ki böyle bu hal üzere ölürseniz kafir olacaksınız, cehennemde kalacaksınız dedikleri için Mekke toplumu onlara bu işkence zulmü yapmıştır. Yani aksini düşünmek Allah Resulüne hakarettir. Ya yani düşünün Allah Resulü bu küfürdür diyor. Bu küfürdür diyor. Ama siz Müslümansınız diyor cennetin ortasına koyuyor yani böyle bir din algılanamaz, düşünülemez. Düşünün Ebu, hani az önce de bir Ebu şey bir şey dedin ya ahi Hani bu insanların Allah'ın ayetlerini inkar gibi bir sıkıntısı yok. Yani bu sapık fırkaların hepsidir. Allah'ın ayetlerini kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerini istihza dalga geçme gibi bir söz, bir şey de söz konusu değil. Küfür sadece istihza, Allah'ın ayetleri dalga geçmek veya Allah'ın ayetlerini inkar etmek değildir ki. Allah Sübhanetu Teala diyor ki: "İnne'şşerrat devab be Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen, akletmeyenlerdir diyor. Görmeyen, işitmeyen, aklıktmayanlardır. Bunlar hayvanların en şeridir. Hemen devamında, Valla alimallah fi la Eğer Allah onlarda bir hayır görsedi, işittiredi, işittirse dahi yüz çevirirlerdi diyor. Bak ayete. Murid, yüz çevirmek. Umar o seni banlayacağım. Çok yazıyorsun ya. Dur bir iki dakika. E şimdi bakıyoruz küfürü insanlar nereye sınırlandırıyorlar? İnkarla sınırlandırıyor. Yani illa illa adam diyecek ki Allah yoktur, Peygamber yoktur öyle kafir olacak. Hayır, böyle bir şart yok ki. Yani şeytan Allah'a inkar ettiğini kim iddia edebilir Şeytandan daha büyük bir kafir var mı? Şeytandan daha büyük bir kafir var mı? Yok. Allah'a mı inkar etmiş? Hayır. Sadece bir emrine itaatsizlik yapmış. Allah subhane ve teala diyor ki o Yahudi ve Hristiyanlar seni kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor ayette. Bak tanıyorlar, biliyorlar ama tabi olmadıkları için kafir oluyorlar. Farkı anladık inşallah. Yani bir şey kabullenmek demek iman demek değildir ki. İman tabi olmaya gerektirir. Neden? قُلْ اِنْكَ حِبُونَ اللّٰهَ فَتَّبِعَنُوا يُحْبَبْكُمُ ki beni seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bak bana tabi olun. Allah itaati tabi olmayı iman ibadet saymış. Ne? delimi mi? Allah diyor ya e, bir ayette اَلَمَا هَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي şeytan اَلَّا تَابِدُ شَيْطَانٍ اِنَّهُ لَكُمْ اَدْهُ مُوبِكُ Ey Adem oğlu ben size söz almadım mı size demedim mi şeytana tapmayın o sizin apaçık düşmanınızdır. Bak Allah subhanahu Şeytana ibadetten bahsetti. Ya hangi insan şeytanın önüne geçmişte secde etmiş? Şeytanı gören yok bir kere de. Yani şeytanın önüne geçip ben şeytan sana secde ediyorum demiş. Hayır. Allah subhane ve teala burada ibadeti itaat olarak tefsir etmiş. Aleyküm selam ve rahmet. İbadeti itaat olarak Allah Subhanahu ve teala burada bizi bildirmiş. Öyleyse insanların Allah'ın kitabını biz de kabul ediyoruz, Resulü biz de kabul ediyoruz demeleri onların imanına delalet değildir. Ha bir de dedim ki insanların e, insanlara Kur'an ulaşması hüccetin yerine ikametinin yerine getir, getirildiğinin delaletidir anlattığın sohbete göre. Evet dedim ve dedin ki ama dedim bu insanların evinde Kur'an var fakat bu Kur'an ayetlerini anlamıyorlar. Bakın ikametin hüccetin yapılması başka bir şeydir ikamet-ül anlaşılması başka bir şeydir. Zaten anlasalar Müslüman olurlardı. Anlatabildim mi? Yani burada bizim görevimiz anlat, onlara böyle anlatmaya çalışmak, anlamalarını sağlamak değil. Sadece ulaştırmak. Biz ulaştırırız, bizim görevimiz biter. Onlar anlasınlar ve anlamasınlar. Anlamaya çalışsınlar ve bana ulaşan kişileri uyarmam için olundu. Bak ulaştığı kadarıyla kişi yücütü. Adam açsın okusun. Allah subhanehu ve teala zaten söz almış yani. Allah subhanehu ve teala elestu birabbikum demiş. Ben sizin Rabbin izleyim. Dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Herkes bunu ikrar etti zaten. Ve Allah Resulü hadisinde diyor ki Allah'tan başka özrü seven başka biri yoktur yani. Allah özrü çok sever. Hadis diyor ki bunun için Allah Resuller göndermiş, kitaplar indirmiştir diyor. Resuller göndermiş, karken dini öğrenebileceği yerler, mecralar, kişiler şahıslar varken eğer küfrü şirkin her türlüsünü işliyorsa ses gitti mi? Ses yok mu? Ha. Eğer şirkin, küfrün her türlüsünü işliyorsa bu adam bu adam mürittir, yüz çevirmiştir, ihmal etmiştir. Az önce okuduğum ayetlere bak. Allah ve Teala Tövbe suresi 6. ayette diyor ki: "O müşriklere, bakın bu ifade dikkat edin. O müşriklere eman istediklerinde eman ver ki Allah'ın kitabını dinlesinler, işitsinler. Çünkü onlar Allah ayetin başında Allah'ınları müşrik dedi. Daha Allah'ın kitabını duymamışlar bile. Allah ve Teala onları müşrik olarak vasıflandırıyor. E Başkan yani örnek çoğaltılabilir. Ben yani birçok var bu saatiklerin bir iki tanesi yani. Kişinin var olma sebebi budur. Kişinin var olma sebebi de iman yok Allah'a. İman ameli gerektirir, hareketi gerektirir, itaat gerektirir. Mesela kalbin amelleri vardır. Biz bunu bilemeyiz. Nifak ameli vardır kalpte. Kişi dinden çıkartır mesela. Ben bilemem ki adamın kalbinde nifak var mı yok mu? Nasıl bileceğim yaptığı bu şirk amellerle ben göreceğim kalbinde ne olup olmadığını kalbinde iman olandan saniye amel görürüm seni bilmem de ben İbni Hacı'nın senden daha alim olduğunu biliyorum elhamdülillah İbni Hacı de 7. ciltte diyor ki 7 mezhep ve bütün mezhepler ittifak etmiştir ki diyor dünyadaki hükümler zahire göre verilir yani amellere göre verilir Heh, Cemre 42 getirdiğin Usama hadisi kalbini mi yarıp baktın. Gel bu hadisi senle inşallah bir anlamaya çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden kızdı Usama bin Zeyd'e? Çünkü o adam La ilahe illallah demiş. İslam'ı sabit olmuş. Bundan sonra bak bir çizgi koy şimdi önüne İslam'a girdiği ana ve bir de ikinci bir çizgi koy Usama bin Zeyd'in onun boynunu vurduğu an bu iki an arasında ondan herhangi bir şirk amel zahir olmuş mu ortaya çıkmış mı hayır yani o la ilahe illallah diyen müşrik daha sonradan hiçbir şirk amel işlememiş ta ki öldürülene kadar Allah Resulü bundan kızdı ve Muhammed bin Abdülvahab, Muhammed bin Abdullah böyle senin dediğin gibi diyenler için ne diyor biliyor musun keşf-ı şubatta bazı Allah'ın düşmanları usama bin zeyt hadisini anlamadılar diyor Allah Resulü kalbini mi yardım baktın diye kızarken kastı onu işte la dedi, ben sonra öldürdü falan filan diğer şeyler değil. Ondan şirk amel hasıl olmadığı için Allah Resulü Sen neden öldürdüğüne dair ona soru sordu ve kızdı ona. Ve Muhammed bin Rab Şubat'ta bu senin söylediğin hadisi çok güzel izah etmiş. Arapçan varsa oku belki Türkçesini de çevirmiş olabilirler yani şüphelen. hadisleri iyi aldıramaz lazım bak yani hani e, birçok bence hadisin tefsirinin okunması lazım şerhinin okunması lazım bakılması lazım bak sizinlerden çok da doğru gelmiyor doğru gelip gelmemesi benim için önemli değil Arapçasını nasıl okuyacaksın Arapçan yok şimdi ben sana bir izan yapıyorum diyorum ki şirk la ilahe illallah söylediği andan itibaren öldürülene kadar bak bu iki Vakit arasını kastediyorum. Burada şirk amel işlemiş mi, işlememiş mi? Zahiren bu adam Müslüman. Tam önemi olmayabilir. Ben sadece alimlerin hadisi yorumlamasını anlatıyorum. İster kabul et, ister etme. Zaten işimize geldi mi? Alimler şey olur, başımızın tacı olur. İş alamayız yani. Aleykumselam. Durum böyledir. E bu şeybe çıktı gerçi de. Ama Cami 42 o kadar nakil okudum ki bilmiyorum yani başkasını okusan herhalde tamam artık derdi. Yani doğru söylüyorsun derdi. Ben sözünü naklediyorum. Ben anlamıyorum. Ben sözünü sana naklediyorum. Adam böyle diyor Muhammed bin Abdurrahman. Ve Muhammed bin Abdurrahman senin tahmin ettiğinden çok ama çok sertti yani. Hani olması gereken ayar o da. Sen onu görsen bu asırda görürdün yani. Osmanlı'nın hepsini tekfir etmiştir. Osmanlı askerlerinin hepsini tekfir etmiştir. Arapça kitapları çevrili değil. Ah bir çevirseler bir onları okuyun da görün siz Muhammed bin Abdülhabı nasıl tekfir etmiş onları. Mahret'te onlara yardım eden köyleri bile tekfir etmiş yani. Onun boşuna bu sofiler kızmıyorlar Muhammed bin Abdülhabı. O kadar düşmanlık yapmıyorlar. Sebebi var yani. Adam tekfir etmiş. Şirk işliyor bunlar. Kabirlerin kullarıdır bunlar diyor. Ve Muhammed bin Abdülhabı'nın iki oğlunu Osmanlı şehit etmiştir. Biri Hasan, biri Abdullah. Biri Kahire'de e, Hapsediliyor daha sonra bırakılıyor Diğeri İstanbul'da şehit ediliyor Gene torunu Şeyh Abdurrahman Kitab-ı Tehidin Şerhini yapan Fethül Mecidi İstanbul'da şehit ediliyor Osmanlı tarafından. İşkence yapıldıktan sonra Yani boşuna mı yaptılar o kadar Osmanlı zulmü Muhammed bin Abdullah ve Torunlarına yani? Kasım halkına yazdığı mektupta iftira olduğunu söylüyor. Nerede okudun ki sen bunu o mektubun Arapçasını gönder bana ben de bakayım. Ha, Arapçam yok dedin az önce. Bunun da çevirilmediğini çok iyi biliyorum. Hangi kitaptan okudun? Ben ilk defa duyuyorum. Ben Elhamdülillah Şeyh Muhammed bin Abdülhah'ın bütün risaleleri Arapçası var bende. Hepsi var. <gülüyor> Vallahi siz de kendi anladığınız gibi yorumluyorsunuz. O zaman kalpleri yarıp yarıp duruyorsunuz yani. Asıl kalbi yaran sizsiniz. Adam küfür hemen işliyor. Yok diyorsunuz. Müslümandır o. Yani siz asıl kalpleri yarıyorsunuz. Biz yermiyoruz. Adam sabah akşam Allah'a küfür ediyor. Allah'ın bu küfürdür dediği her şeyi işliyor. Hala Müslümandır diyorsunuz. Yok kardeşim sen yanlış söylüyorsun. Adam ben layihim, ben değiştim, demokratım diyor. <gülüyor> Kafir olduğunu söylüyor. Yok yok sen Müslümansın, yanlış söylüyorsun diyorsunuz. Yani kalbi yaram, ben miyim, siz misiniz Allah aşkına? Azıcık akıllı düşünün. Şu basire basiret gerçekten körenmiş insanlarda. Yani. Bu kadar insan kör olamaz ya. Bu şey be Buyur inşallah Sen söylemek istediğin bir şeyler varsa Dinliyorum inşallah söylediklerime dair Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu Yok Allah'a abin Yani Bu meseleler Bu meseleler konusunda bizim bir Çok fazla bir e, Taktı düşüncemiz yok. E, fakat bu özellikle yani tekfir konusu benim özellikle altına çizmeye çalıştığım mesele tekfir konusu meselesi. Yani tekfir ederek tekfir ederek e, insanların sahip oldukları sıfatları yüzüne vurmak olarak algılıyoruz biz. E, insanların sahip oldukları kazanacakları sıfatları üzerine vurarak bunların e, bilmedikleri bir meseleyle, bilmedikleri bir e, şeyle tanımadıkları bir sıfatla bunları sıfatlandırmaya çalışmak e, onların dinden uzaklaşmasına vesile ol, e, olacak endişesi var. Onun için e, normal şartlarda insanın elbette ki yaptığı hatarlarla e, sahip olduğu sıfat bellidir. Yani onun buradaki sıfata sahip olduğu sıfat ile e, Allah katındaki e, değerlendirilmesi Allah katında değerlendirilmesi nasıldır? Onu biz bilemeyiz. Ama dünyadaki sıfatının ne olduğunu biliriz. E, fakat bu şekilde e, yine de burada e, bir noktayı ben altına çizmek istiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, tebliğe başladığı dönemlerdeki o insanların e, bir kere bizden bir farkı vardı daha doğrusu bugünkü insanlardan bir farkları var anladığım kadarıyla bu insanlar kendilerine sadece La ilahe illallah Muhammed Resulullah'a davet eden bir peygamberin bu sözünden ne yapılması gerektiğini anlıyorlardı Değil, yap e, reddederken bunu bilerek, bunu bilerek reddediyorlardı. Oysa bugün e, bu toplum, bu toplum yaklaşık 80-90 yıldır e, ne iş yaparsınız, ne yaparsanız yapın e, işte La ilahe illallah Muhammedu Resulullah dedikten sonra cennettiksiniz, bütün cezazınız cezanızı çektikten sonra cennete geleceksiniz. E, ifadeleriyle uyutuldu. İnsanlar bu e, rehavet içerisinde 80-90 yıldır, yıldır bu rehavetle e, kara ve ölüm yok onlar için. Cennet garanti gözüye gördüler. Şimdi bunu yapanlar yılda yine kendilerine ilim ehli kendilerine ilim ehli diyen insanlar onların gözünde hoca, hacı olan ilim ehli olan insanların ortaya koydukları bu ölçülerle onlar da buna tabi oldular. Şimdi bizim buradaki zorluğumuz şu ki biz insanlara La ilahe illallah Muhammed rasulullahı, La ilahe illallah Muhammed rasulullahı e, davet ederken bu insanlar sadece bu sözü ifade etmekle, bu sözü iman ettiklerini söylemekle e, kurtulacaklarına şartlandırılmış bir vaziyetteler. Ve bizim için zorluk şu ki biz yeniden bu insanlara ilahın ne demek olduğunu, ilahın ne demek olduğunu açıklamak, izah etmek zorundayız. İşte bizim zorluğumuz burada başlıyor. Dolayısıyla bugünkü insanların bunu anlamakta zorluk çekmesi işte ilah kavramına nelerin girdiğini şu kavramın içine nelerin girdiğini bu insanlar bilmiyorlar. Evet aynen öyle tevfik kardeşim. Ben kafir miyim diyor adam. Şimdi siz bu insana kalkıp senin bu yaptıklarından sonra sen bu sıfatta hak ediyorsun, sen kafirsin diyemezsiniz. Hani onun sıf e bu sıfatta dediğiniz zaman bu insan tebliğden kaçıyor. Bir ikincisi bu işi e yani senin, benim, bizim he, evet bizim hüccet ikame etmemiz onlar açısından yeterli olmayabiliyor. Evet. Beni de anlatmaya çalıştım. zaten e, altını çizmeye çalıştığım nokta budur. O insanlar e, dünyalık olarak bu sıfatları hak ederler fakat bizim her şeyden önce bu insanlara bu insanlara sen kafirsin, sen müşriksin diyerek e, ben sizden beri, ben sizden ayrıyım demek farklı bir şey. Bu insanlara merhametle bu yaptıkları amelleri genel bir tanım içerisinde şirk ve küfür olduğunu Allah'a muhalefet etmek olduğunu anlatılmasında seyredilmesinden yanayım yoksa e, diğer elbette ki tevhidin öğrenilmesi, tevhid konusunda insanların bazı şeyleri bilmiyor olması onların bazı sıfatları kazanmasına engel değil Allah razı olsun yeteri kadar e, açıklayıcı bir ders oldu inşallah Peki ben tekrar bırakıyorum mikrofonu. Selamun Aleyküm, rahmetullah. aleyküm selam ve Rahmetullah. Aleykümselam ve Rahmetullah ve Barakatuhu. Arkadaşlar ah, çok güzel bir noktayı açtın. Güzel oldu. Yani şimdi dedim ya, hani onlar La İlahe İllallah anlıyordu. Mekke topluluğu ve bu topluluk anlamıyorlar. Bak, La İlahe İllallah anlıyorlardı. Bunları anlamıyorlar. Bu iddia doğru olmaz. Neden biliyor musunuz? En meşhur bir kısa biliyoruz. Adı İbn Hatem meselesi. Adı İbn Hatem. Adı İbn Hatem Peygamberin yanına Adı İbn Hatem kimdir? Onu bir öğreneyim de Arap'tır. Arapça dilini çok iyi bilir. Hristiyan Araplardandır. Babası da Mekke'nin ileri gelen insanlarından okuma yazma biliyor kendisi de. Diyor ki Peygamber yanına girdiğinde biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Peygamber şey, sen ne diyorsunuz? Allah'a haram kıldığını haram kıldıklarına Allah'a helal kıldığını haram kıldıklarına onlara itaat etmediğini evet diyor kel ibadet diyor. İşte bu ibadettir. Bak Arap olan Arap olan Adi ibn Haten yaptıkları amelin ibadet olduğunu bilmiyor. Harapça bilmesine rağmen. Öyle değil mi? Hani bu topluluk anlamıyor. Onlar da anlamadılar ki. Anlasamayla iman ederlerdi zaten. Bunlar da anneseralı inanodeler. Bakın bu topluluk Mekke topluluğuna çok benziyor. Ya birebir aynı neredeyse. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve hadisine özür diliyorum bir saniye. Selamünaleyküm özür diliyorum telefonum geldi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu topluluk Mekke topluluğuna benziyor. Bu topluluk kime nispet ediyor kendisini? Muhammed sallallahu aleyhi ve nispet ediyor. E Mekke topluluğu kime nispet ediyordu? Soruyorum kimi? İbrahim aleyhisselam'ı nispet ediyor? ki İbni Kesir tefsirinde öyle diyor. O Mekke topluluğu kendilerini İbrahim'in dinine nispet ediyorlardı diyor. Allah boşuna mı diyor yani hafız varsa aramızda iyi bilir. Vomâ kâni minel müşrikin, vomâ kâni müşrikin, vomâ kâni müşrikin. O iş müşriklerden olmadı. Vom yekû minel müşrikin. İbrahim'i anlatırken, Kur'an başından sonuna kadar Allah subhanahu ve teala, İbrahim Aleyhisselam müşriklerden olmadığını söylüyor. Neden? Çünkü müşrikler kendilerini ona nispet ediyorlar. E bugünkü müşrikler de kendilerini Muhammed'e nispet ediyorlar. Hiçbir fark yok ki. Neden Allah Resulü sallallahu ve sellem, gelip babam nerede diye sora adama Bukhari'de geçiyor rivayet. Ebi ve Ebi diyor. Benim babam da senin babam da ateştedir diyor. Bak babasını özgürünü görmüyor. Hatta bir hadiste gene Bukhari geçiyor. Ben annem ve annem için istifa, annem babam için istifar etmeyi diledim Allah benim etti diyor. Allah benim etti diyor. E gene bak onlar mazaret diyorlar. Ama sahih müslimde geçen hadiste kurtulan 3-5 kişiden bahsediyor. Zeyd bin Amr bin Nufayl Varaka bin Aufel, bir iki kişi daha sayıyor Peygamberimiz'e. Bu adamların hepsinin ortak noktasını biliyor musunuz? Ehli Kitabın ilmini iyi bilmeleri, ilim adamı olmaları. Araştıran insanlar olmalı. Zeyd i̇bn nasıl öldü biliyor musunuz? Zeyd İbn-i Amir İbn Allah'ına rahmet etsin. Peygamber Sessem diyor onun cennette köşkünü gördüm diyor. Yani bu hadisi. Sırtını Kabe'ye yaslarmış müşriklerdenmiş ki siz gerçekten müşriksiniz yani. Koymularan Allah, yağmur indiren Allah Otu bitiren Allah, tutuyorsunuz Allah'tan başkasına kesiyorsunuz Ben sizden benim diyormuş Benim bu her rivayeti diyor ki Sizin aranızda benim gibi İbrahim Düğünü üzere olan kimse yok Bir tek ben varım diyor Nasıl oldu? Müşrikler onu çöle saldılar Çölde şehit oldu Yanına yiyecek su varmadan Evet işte bu Hani Zaid bin Amr ibn Auf, Şam'a kadar bakın İbn Hacen'in Fatih Beyrisi ne yani? Zaid bin Amr ibn Auf'un gibi olaylara ki İbn Hacen haktan falan Ta şeye kadar gitmiş, Şam'a kadar gitmiş araştırmak için. Peygamber geldi, sen de anlamıyorsun meseleyi. Peygamber gelmedi mi kim diyor? Bu topluma Peygamber mi gelmemiş? Peygamber olduğu gibi duruyor, herkesin gözünün önünde. Görmiyor insanlar. beyin peygamber geldi. İbrahim peygamber geldi. Yani sen şimdi sadece şey mi söylüyorsun? İlla peygamberi gelmesi mi lazım insanlara? Bak o söylediğin ayet senin aleyhine delildir. Bak nikteyzi rakal man ma unzira abaehu o, o, o işte senden önce bir sen öyle bir kanlı gönderildi ki uyarasın diye kimi babalarına uyarıcı gönderilmemiş bir kanlı uyarasın diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise toplumun ateşte olduğunu söylüyor kendinden önceki topluluğun. Nasıl toplayacaksın ikisinin arasını? Hani bana bana delil olur mu? Sana delil olmaz yani bu. Neden? Uyarılmamış bir kanlı cehennemde olduğunu söylüyor. Buyur. Selamünaleyküm ben Var mı? Geliyor mu sesime? Bir şey soracağım. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi e, Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberden önceki insanların, yani ataları uyarılmamış bir kalma peygamber olarak geldiğini söylüyor. Ataları, ataları uyarılmamış. Yani uyarılmamış. Yani onlara teklif edilmemiş. Teklif sunulmamış. tam Böyle bir dönem. Uyarılmamış insanlar ve Allah başka ayetle hiçbir kalma Allah bir tebliğci göndermeden, bir peygamber göndermeden, onlara hak dine tevhid davet etmeden onlara azap etmeyeceğini söylüyor. Tamam mı? Ayet açık. Şimdi peki kendileri uyarılmayan bir kalbi Allah azap etmeyecekse ki Kur'an söylüyor. Peygamberden önce ölen, peygamberin risaletinden önce ölen insanların suçu ne? Bu durum nasıl değerlendirilmeli? Peygamber Efendimiz'in annesinin ve babasının suçu ne? Yani oğullarının zamanına yetişme olmaları Yetişemediklerinden dolayı bir peygambere e, Canlı bir peygambere e, Gerçek sahip bir dine Taze bir dine inanmaları mümkün olmadı Peygamberden önce ölen insanların Ve atalarının uyarılmadığını söyleyen Allah Uyarılmadığı halde insanları azaba duçar mı? Kılacak onlar? Hem uyarmadı hem uyarmayacak. Bak ataları uyarılmayan uyarılmayan insanlara Allah ne diye azap edecek? Şimdi bunu söyleyin. Şimdi delil, senin delilin, benim delilim burada şey yapmıyoruz. Buradan ne anladığınızı söyleyin. Anlatabildim mi? O zaman şunu söyleyeceğiz. Yani ben şunu söylüyorum. Uyarılmayan bir kalbime Allah azap edecek mi? hayır diyorsan e Allah zaten onların uyarılmadığını söylüyorum. Yani sen istediğin kadar onlara e, İbrahim peygamberdi de. Arada ne bak sen bilmem kaç bin yıl var arada. Ve onlara doğru yolu gösterecek bir kılavuzları yok. E birisi bu İbrahim'in dinindendir dese e, inanmamız, inanması için veya inanmaması için bir sebep mi var? Birisi geldi dedi ki bu İbrahim'in İbrahim dininden iyiydi puta yapmak Veya şunu yapmak, bunu yapmak. Biz bu zamanı kasetmiyoruz etmiyoruz Ebu Ben Biraz önceki e, hadislerden ve e, bu ayetlerden ne denmek istiyor onu soruyor. Selçuk senin daha fazlasını hak ediyorsun. Senin e, icabına daha sonra yine bakacak. Sen onlardan daha ağır misin belli. Değilir. Sen onlardan daha fazlasını hak ediyorsun. Sana daha icabına bakacağım senin. Buyurun. Ebu Beydullah. Şimdi o zaman yani bu mantıkta ile senin söylediğin mantıkla. Allah Aşağı zulmetti çünkü Allah ve Resulü Ayrı ayrı şeyler söylüyorlar Aşağı Hem diyorsun uyarılmayan bir kavim diyorsun Hem de ondan sonra ben sana Duhari'den açık açık ciharetler söyledim Ben bir ilk sohbetin başında da Beyyine suresi birinci ayeti Sana tefsir ettim Bak bir daha Yani okay, Bak, bak beyne suresi 1-2 Kitap ehlinden Ve müşriklerden inkar edenler Kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar Küfürlerinden ayrılacak Değillerdi. İşte o delil Allah'tan gönderilmiş bir elçidir ki tertemiz sayfaları okumaktadır. Bak resul gelene kadar iman edecek değildirler diyor. Daha resul göndermemiş ama onları kafir olduğunu hükmediyor Allah. Ben az önce sohbetin başında dedim ki dünya hükmü başkadır, ahiret hükmü başkadır. Fetret ehli vardır ilmin kesildiği, cehaletin yayıldığı bir dönem ilmin kesildiği cehaletin yarıldığı ilmin kalktığı bir dönem fetret tehli. fetret ehlinin ne İslam'ına hükmedilir ne küfürüne hükmedilir fetret ehli ahirette imtihan olunurlar ahirette imtihan olunurlar senin bahsettiğin insanlar fetret tehli olan insanlar ama ilim elde etme imkanı varken ilim varken ortada herhangi bir insanın çıkıp da ben bu amelin şirk olduğunu bilmiyorum ben bu amelin küfür olduğunu bilmiyorum deme gibi bir lüksü yok niye? vacip olan ilmi talepten yüz çevirmiştir. Talebünü ilim farzı mala kull müslüm diyor. İlim talep etmek her Müslümana farzdır diyor. Ne diyor bu hadisin başında? Men yuridillahu bihi hayran yufkihu fi'd-din. Allah kime hayır dilerse onu dinde anlayış sahibi kılar. Kişi Allah'ın dinini bildiği, yaşadığı oranda Allah katında değeri vardır. O kişinin Allah'ın dininden habersiz olması demek Allah katında da şerli bir insan olduğunu alametidir. Şerli bir insan olduğunun göstergesidir. Yani öyle bir dini ortaya koyuyorsunuz ki yani alim olup cehenneme gideceğimize cahil olup cennete girelim arkadaş niye okuyoruz ya? Niye azabımızı arttırıyoruz o zaman? Ben ne günah işleyeceğim? Ben cehennemin dibine gideceğim. Öteki günah işleyecek ya o cahildir olacak. Ben küfür, işte o onu işlemek küfürdür. Ben işlersem kafir olurum ama öteki cahildir o işlerse kafir olmaz. O zaman niye öğreniyorum ya? Niye kendimi ateşe atıyorum? Öğrenmiyorum cennete gireyim. Yani öyle bir din koyuyorsunuz ki cehalet o zaman şey kurtuluş ya. Yani. O zaman kimse ilim okumazsın, ilim yerinizden kaldırırsın. Allah'ın kitabında nerede cehalet avurmuş ya? İlim mi avurmuş, cehalet mi avurmuş Allah'ın kitabında? yazmış şu an hala. Evet, teşekkür ederim. Kur'an duran mıdır? Statik midir dedim. Statik. Statik duran demek. Durgun. Kur'an durgun mudur sizce? Yani bir zamana mı hitap eder? Bir güne mi? Bir aya mı? Bir yıla mı hitap eder Kur'an? Kur'an kıyamata kadar bütün Kim üzerine alnıyorsa ona soruyorum abi Herhangi bir şahsa değil Yani kim cevap vermek isterse yazar abi Kişilerle işim yok yani Şahıslarla işim yok Evet Peki hala insanlar gaybı bilebilir mi? İnsanlar gaybı bilebilir mi? Yani 1400 sene önce yaşayan insanlar bugün olacak hadiseleri bilebilir mi? Onların o gün okudukları Kur'an ve anladıkları Kur'an ile bugünkü Kur'an'ı okuyup anlayan insanların anladıkları aynı mıdır? Allah öyle bir şeyi kimseye dilemiyor. Ali Osman kardeşim. Hazreti Peygamber'e dilemedikten sonra başka kimseye hiç dilemiyor. Bırakın şimdi birilerine uluhiyet bir yükleyerek ulaşlamaz bir hale sokmayı. Allah'ın Resulü soruyorlar diyorlar ki kıyamet ne zaman kopacak ben gaybı bilmem diyor ben gaybı bilmem bildirmemiştir efendi Allah egemenlik Allah'ına kimseyi sokmaz kimseye de gaybden haber vermedi Allah Allah peygambere o zaman ne lazımsa onları bildirdi ona lazım olanı bildirdi Lazım olmayanı bildirmeden O gün ne gerekiyorsa onu bildirir Şu an Kur'an'ı okuyor mu insanlar Kur'an okumak ne demek acaba Hz. Peygamber ne okumuştu Kusura bakma ben mikrofonu aldım ama Peygamber saysına Allah kalbeye dair bazı bilgiler vermiştir biz Peygamber sallallahu bu haber verdiği bu bilgilerin hepsine inanıyoruz. Birinin de burada böyle saçma sapan bu konuda konuşmasına ben izin veremem yani. Peygamber haber vermiştir kıyamete doğru alametlerin neler olduğuna dair. Başka bir mesele anlatacaksan vereyim işin. Tamam inşallah yani burada ben senin konuştum benim peygamberime Allah Subhanahu ve teala'nın kaybı dilediğine peygamberler dilediğine dilediği kadar açar ayetini görmezden geliyorsun kalkıyorsun peygamber haber veremez edemez diyorsun yani. diyorum ya ayet var yani Allah peygamberlerinden dilediğine dilediği kadarını bildirir diyor Abi, bu şeyi bir bırakabilirim sana Söyleyecek bir şeyim varsa Bana mı diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim